Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Yeni bir çarşamba söyleşisinde, Abdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Her zamanki gibi, sağ olsun, arkadaşım Şükrü Erdem'le birlikteyiz. Bugün çok sektörlü, tek bir konu üzerinde konuşacağız. Konumuz, e, geçen gün yayınlanan orta vadeli program. Kuşkusuz orta vadeli program dediğimiz zaman, ee, ekonominin bütününü geleceğe dönük biçimde tasarlayan plan. Uzun bir süredir e, ülkelerin gündeminde planlar demode gibi bakılıyor ancak kişisel kanaatim odur ki programların kendisi, bütçelerin kendisi bizatihi plan yerine geçmeye başladı. Dolayısıyla geleceğin makro dengelerini oluşturabilmek için böyle programlar belirleniyor. Biz iktisat literatüründe genellikle kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli programlardan söz ederiz. Kısa vadeli program dediğimiz zaman kast edilen şey e, yaklaşık 1 yıllık yani 12 aylık süreci kapsayan bir program. Orta vadeli program diye baktığımız zaman genellikle 1 yılla 2 yıl bu bazen duruma göre 3 yıl ...olabilen bir program... ...uzun vadeli program diye baktığımız zaman da... ...genellikle beş yıllık... ...gelecek dönemi kapsayan programlara... ...uzun vadeli program diyoruz. Türkiye, orta vadeli programı... ...uzun süredir... ...açıklamamıştı... ...bu hükümet açısından da... E, ...konuşuluyordu... ...ekonomi basını sürekli bunu gündemde tutuyordu... ...hatta Şükrü Kızulot... ...Hürriyet gazetesindeki köşesinde... E, rekor diye tanımlayacak bir biçimde Mayıs 2010'da açıklanması gereken orta vadeli kredi e, programın niçin açıklanmadığına ilişkin soruyor. Böylece makro dengelerdeki gecikmelerin olası olumsuz sonuçlarını gündeme getiriyor idi. Nihayet e, bildiğiniz gibi 10 Ekim günü Orta vadeli program açıklandı. Orta vadeli program 2011-2012-2013 yıllarını kapsar bir biçimde düşünüldü. Birçok sektör, sektörü hedefler bir biçimde düşünüldü. Hem makro dengeler açısından hem sektörel dinamikler açısından neler yapılabileceği söylendi. Biz şimdi hem genel olarak hem sektörler bağlamında konuları tartışarak bugün... Orta vadeli programı, diğer değişle iktisat politikası karar vericilerinin, ekonomi yöneticilerinin gelecek 3 yılı nasıl tahmin ettikleri, nasıl öngördükleri, beklentilerinin neler olduğunu tartışmış olacağız. Şakır Hocam, ben bu genel açıklamaları yaptıktan sonra e, istersen önce temel ...makro değişkenlerden bir başlayalım... ...sonra sektörlere doğru gidelim. Evet. Yani... Hı hı. ...bir makro hedefleri var... ...milli gelirden, gayri safi milli aslanın... ...hem dolar hem TL cinsinden... ...değerleri var. Kişi başına... ...milli gelir var, büyüme rakamları var. Hı hı. Böyle rakamlarla başlayasak... Ben biraz daha genel... ...çerçevede başlasam hocam. izin verirsem. Estağfurullah. O zaman şu çok daha iyi... Hı hı. ...yani bir genel... Hı hı. Orta vadeli programa evet. ilişkin aslında belki soruyu yanlış sordum. Orta vadeli programa ilişkin nedir, ne değildir, hı hı. niye evet. böyle bir şeye evet. ihtiyaç evet. vardır? Onun üzerinde evet, biraz evet. duralım. Evet, evet, evet. Çünkü bu bir tür aslında plan. Yani aslında birçok plan mı bilmiyorum. Yani Türkiye'de asıl planlar 5 yıllık şeylerdir. Stratejik planlardır. Kalkınma planlarıdır onların bir plan niteliğinden olmaktan çıktığını biliyoruz Evet şeyler buna da ben plan demeyeyim de bu da bunu aslında orta program deniyor neyin programı olduğunu da aslında tartışmak gerekir daha çok bu bir mali plan yani daha çok üç yıllık bir kamu maliyesi hedefleri ne? ...gösteren bir... Hocam, ...onun dışında bu, fazla anlam yüklememek... Ha, ...bu tanım iyi... E, ...yani 3 yıllık... Evet. ...bir bütçe perspektifi... Bütçe perspektifi. Evet. ...bir mali... ...perspektifi... Evet. ...yani hükümet... ...daha doğrusu hükümet... Hı -hı. ...iktisat politikası karar vericilerinin... Hı -hı. ...yön göstericilerin... ...geleceğe dönük... ...mali evet. anlamdaki beklentileri... Evet. Evet. ...yoksa... E, Devlet Planlama Teşkilatı'na anayasamızda yüklenmiş olan beş yıllık kalkınma planları, onun yıllık programları olan asıl sektörel temel göstergeleri, dinamikleri de belirleyen bir plan değil. Ben yani, dilim, dilimin ucunda yani ama şöyle, bir tür temenni diyeceğim. E, ya zaten temenni de o ayrı bir şey, işin boyutu. Burada daha çok şey var yani şunu söylemek gerekir. Dünyada bu küreselleşmeyle beraber biliyorsun... Maliye politikası nötralize oldu yani e, maliye politikasının istenen tek şey e, piyasaları e, bozmayacak piyasada dengesizlik yaratmayacak bir bütçe disiplini oldu e, bu şey de orta vadeli mali planda e, hükümetlerin e, ben bütçe disiplini uyacağım e, tarihünden başka bir şey değil şimdi ancak yine de hükümetin e, mali hedeflerinin genel ekonomik çerçeveyle uyumlu olması gerektiği için, bununla beraber bir de genel ekonomik şey yayınlanıyor, orta adili program diye bir e, çerçeve yayınlanıyor. Ancak e, ha, program deniyor aslında. Yani plan da denemek gerekir. E, çünkü plan aslında bir hedef. Plan için hedeflerin olması gerekir. Stratejilerin olması gerekir. E, politikaların olması gerekir burada öyle bir şey yok. Yani e, burada bu hedefler dediğimiz şey temenniler şey. Tem temenniler yani, manzuması. Manzuması. Şey. E, yani olumlu yönü şu. E, en azından geçmiş yıllarda Türkiye'de e, böyle bir e, öngörü zemini yoktu. Böyle bir e, üç yıllık perspektif yoktu. En azından şimdi o çalışılıyor diyelim. O işin İyi bu gütü. İkinci olumlu yönü de diyelim ki hükümetin mali disiplin ilkesine bağlı kalma konusundaki şeyi tutumunu devam ettirmesi. Yani gerçekten seçim yıllarına rağmen şey bir parça değişiyor ama bütçe politikası biraz değişiyor kesin. Evet. Ama yine de mali dengeyi sarsacak o 2000 yıl öncesindeki şey yaşadığımız, bildiğimiz şeyler olmuyor, sapmalar olmuyor. Bunda belki de bu 2001'de başlayan IMF programının yarattığı kültürün, disiplininde önemi var. Onun dışında maliye politikasında, bütçe dengesinde sarsma, sars, bütçe dengesinden sapma mali piyasalar tarafından çabuk cezalandırılıyor. O yüzden de belki zaten fazla bir şey yok, seçenek yok. Sınırlar çok belirginleştiği evet, için evet. oyun alanı daraldı. O nedenle e, iktisat politikası karar evet. vericilerini yönetenleri çok Hı -hı. hızla etkileyip Hı -hı. sağa evet. itebileceği için evet. o nedenle fazla Hı -hı. bir rahat ve gevşek oynayamıyorlar. Evet. Şimdi e, iki konu üzerinde belki durmak gerekir. Bir, bu e, programın e, orta vadeli planın e, makro göstergelerine ilişkin, hükümetin tahmini nedir? Bunlar tutarlı mıdır? Gerçekçi midir? Bir işin Bu teknik boyutunu değerlendirmek gerekir. Bir de gerçekten o program hedefleri diye yazılmış olan sektörel hedefleri falan da bir konuşmak gerekir. Şimdi ama önce de şunu söyleyeyim. Bir plan değil. Niye bir plan yaparsınız? Bir kendi şeyinizi faaliyet menziği planlarsınız. Olabilir. Yani maliye politikası hedefleri anlamında bunun şeyi vardır. Yani bir yararı vardır. Hiçbir sorun yok tabi Bunu yaparken de öncelikle kendi durumunuzun bir fotoğrafını çekersiniz. Evet. Neredeyim? Evet. Nereye gelmek evet. istiyorum? Evet. Hah. Şimdi e o nereye gelmek istiyor mu belirlersiniz. İşte Şimdi, plan bu işe plan. yarayacak. Ya, tabii şunu şey yaz. Şimdi hayatın doğal akışı vardır. Yani ekonominin de bir doğal akışı vardır. Siz bu doğal akışı öngörürsünüz, değiştirmek için bir şey yaparsınız, plan yaparsınız. Eğer değiştirmen yönünde bir şeyiniz yoksa, niyetiniz, kararlılığınız... O zaman zaten bu adı plan olmaktan çok şey olur. Tahminler olur. Forecast İngilizcesi veya işte öngörüler olur. Şimdi ben bu açıdan baktığımda şu ekonomideki doğal gidişi değiştirme yönünde bir şey test edemedim açıkçası. Yani bir efendim yani ekonomiyi bırakırsanız Türkiye'de zaten %4-5'lik bir büyüme şeyine oturuyor. Biz bu büyüme din şeyini artıracağız ekonadaki yemeği artıracağız şeklinde ben bir şey burada göremedim. Efendim bir yapısal değişiklik yaratacağız. E, o programdaki sektörel hedeflerin iddiası yapısal reformlar olan planlandığı şeklinde. Ama itiraf edeyim ki yani e, öyle bölümler var ki üzülmemek elde değil. Yani ya bu, bu kadar mı olur diyorsunuz. Yani bunun ne anlamı var? Yani e, yanımda getirmedim. Anlamı olmayan şeyler var. Cümleler var. Yani temenninin, temenninin de bir anlamı vardır ya da. Yani bu bürokratik şey vardır ya. Bürokratik böyle nötr, içi boş ama sırf işte e, görür bir şey vermek için. Formaliteyi yerine getirmek için. Sevgili yeçiçek, e, buketi sunarken kenara konmuş yeşillikler gibi geliyor. Aynen öyle konular var. Şimdi gelir dağılımının iyileştirmesi ne var gelir dağılımının iyileştirmesi konusunda Allah aşkına yani şey mi nasıl iyileştirilir bilmiyor muyuz kardeşim? Bir saplama yapamaz mısınız orada? E, şey, yapılmış saplama aynı şey efendim yoksulluğun azaltılması vesaire ya gelir dağılımının adilleştirmesi başka bir şey yoksulluğun azaltılması başka bir şey yani e, burada hedefim varsa var. Niyetin varsa, Bunu yazacaksın ya da diyeceksin. Ben Mustafa Candır, Akreditif şirketinden de geldim. Şükrü Hanım da gelirken, Şükrü Bey de gelirken. biz eee orta program üzerinden takip ediyorduk Şükrü ile Ama ara merkeze geldiğinizde geldiniz nokta bence karşılıklı verirken en büyük Dolayısıyla Şükrü hocam, sen bu taklmadan dolayı çıkarak buraya daha açma gerekiyor. Ben çok rahatsızım bir <gülüyor> derdim. Siri Siri de gelip de biz daha hızlılayım fotoğraflar bascım ile. Şükrü programatıcam, şey şuydu. ancak iki farklı harcama yapması gereken harcamaları yapmayıp ama bir şey bekletiyor. Böylece kamuoyunda şöyle bir beklentinin oluşmasına neden oluyor ki göre bu alışkırılan beklenti kötü. Şöyle ki ailede sorunlu baba evde yeterince yemek alıyor. Beklenir <Gülüyor> çocukların eğitim masraflarına herkeste bulunmuyor. Baba çalışırken evde işleri yetiştirmek için gönderdiği çocuklara harç para Tüm bunlar içinde abi benim borcum ben yok diye Sektör şeylerden de geçebiliriz, o zaman daha da iyi bir durumda elde ediliriz ama. Şimdi, sorunlar şu, bir dediğim ki toplum, bunu kanışa, nasıl oluyor da e, şimdi bu şeymiş, sorunlarla, bu şeyleri de, bu çevrede el üstlenen bir tek kişi yok ya. Saçlarımla ilgili de dikkatlarımla ilgili. Yani, Allah aşkına, iki gün de kıl yiyip, bir iki gün kıl yiyip, devletin parası yok. Üzerinden de üstlenen, 10 yıldır, e 10 yıldır, 10 yıldır, 10 yıldır, 10 yıldır, %5 yıldır kalan bir yıldır. Ne biliyor musun, ne biliyor musun, ne biliyor musun, yani bunu defa payını arayacak? Bir de defa payını arayacak, almayacağına, herhalde ben çünkü sanı bulayım. Şöyle bak. O kuzular şeyleri de falan. E, Lütfen dikkat. Evet. Evet. Evet, yani sizce tabii bu kadar şey açık bu klasik tarzı otamında falan. tam da şurada bir salon var. Bir yere gelelim arkaya. Parti vere yapalım. Akşam da yapalım rahatına. Şöyle. Şöyle. bu yani 21. yüzyılda gösterip insanlara o tarzı yap. Bu değişik et Yani bir parça daha az demeye kalkmayın. Kusura Şu sektörlere de hemen soruna kalkacak. Bir de bir şey ya. Şimdi ben kalkacağım atlayacağım tamam yani şu anda zaman yok işte son akşam ne çektiğin için üzerinde de saçıyorum ama ne yapıyoruz eee ne baksana tekrar eee ben şey yapacağım otomatik öyle tek yani 6 ay geçtikleri olarak açıklanıyor işte yani geçadam tamam a okay. de search kısımda peki kısımda kısımda search pek adımda でございます。え、施設、あとは、レジ座テクニシャンという施設。なんか、あれのにかないとか、ま、その、窓口にもました。それで、じゃ、え、産業的